Bokem Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo antifrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.50 oldu saatimiz. Genç kız gibi tavırlı mı konuşayım yoksa böyle sıcak bir şekilde hoş geldin mi diyeyim? Ne yapayım o kısım? Sen şunun, karar ver yani. Şunun, şunun şurasında kaç programımız kaldı ya? O zaman yani bu, sene, bu sene içerisinde nasıl olsa bir ara şey yaparız. Oktay dönemi. Bey hoş geldiniz. Radyonun yerini mi unuttunuz? Frekansını mı unuttunuz? Ne yaptınız? 103.5'e gittiniz ilk önce. <gülüyor> Yalnız senin de hakikaten bu şeyin geç çok pisi pistir. Çok pismiş yani. Bu ne yani ya? Frekans üzerinden tavır nedir ya? Hakikaten bir Sen canım sıkadı Sen de az geç değilmişsin. Ne kadar güzel suç bastırdın. Ne kadar güzel üste çıktın. İstersen güçlerimizi birleştirip Fahir'e yürüyelim. Olur tabii. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın değerli e, meslektaşım. Basın mensupları. Değerli meslektaşım e, Ege. E, hoş Keyifler bulduk. olsun Oktay. Ederim. Ee, koltuğu yağlatmak için bir fon var mıdır ee, diye soruyor Koray Bey. Ee, kulaklıkla podcast dinlerken gıcır gıcır gıcır diye bitiyor. Horul mışıl efekti gibi adeta. Yani Koray evet gıcır gıcırdıyor stüdyodaki koltuğumuz ama o da yayının otantik olduğunu yani burada robotlar konuşmuyor. Gerçekten gıcırdayan koltuklara oturan insanlar konuşuyor. Tabii ki bizim de anda... gıcırdayan koltuğumuz var. Bu sabahta gayet güzel. Aa, o ha, bu tarafta. Yok yok bende o. İkimizinki de mi? Evet değişmiş. A stüdyosundaki e, koltukla B stüdyosundaki koltuk değiştirilmiş. Mecaişleri. Mecaiş yoktur. Yer değiştirme vardır bakın. Aa seninki de gıcır diyor Bunlar da podcastler. <gülüyor> podcastten dinleyen dinleyicilerimize selam olsun diyoruz. Ee, ve e, dünyanın konuştuğu bir konuyla e, Hemen başlıyoruz. Ee, İngiltere İngiltere'de yaşayan Hasan Fidan ee, Hildenborough Gölü'nde yakaladığı kuuyu kesip yemiş biliyorsun. Abi ben onu sabah ekşi sözlükte Gördüm Kuuyu yiyen adam diye He. Vallahi... Ne demiş bunlar? sonra biraz Yavan ve sasıydı mı demiş bir Kraliçenin kuğusuydu değil mi e Zaten İngiltere'deki bütün kuğular biliyorsun kraliçenin Monarchi kuğular diye geçer ee... Kraliyet ailesinden Birini yemek gibi bir şey Aslında evet doğru yani çünkü nasıl kedi köpek ailenin bir parçası gibi oluyorsa ku da onun gibi yani ku besi hayvanı diye şey hayvanı diye böyle bir can yoldaşı olsun diye alınan bir hayvan. 385 lira ceza kesilmiş ee, Fidan'a. Kaç kilodur bir ku? Vallahi ku, kuğu, kuşuna bağlı da burada fotoğrafta bir ku var ama o mu bilmiyorum kesip yediği. Zannetmiyorum ama. Hesaplı e, da olmuş Hasan adamın ee, tavuk alsam daha çok verecektim demiş 2006'dan beri İngiltere'de yaşıyorum kraliçe Elizabeth'e saygım sonsuz ama işsiz ve açım kuyu onun için yedim demiş ve ku olduğunu bilmediğini söylemiş yani ben onu bana bir, bir çeşit kuş diye e, yedim demiş bir mutant ördek gibi göründü kuyu çantasına koyarken çekilmiş fotoğrafları da gazetelerde var bugün kuyu nasıl çantaya koydu ya ya abi sen tabutları Öbeşe taşıyıp mi? Orada da tavus kuşun ama yani Gerçi çantaya koymaz ama tavus kuşunu e, Mahsun muydu oradaki? <gülüyor> Bilmiyorum. Mahsun Süper Tetiz diye hatırlıyorum ben ama yani onu böyle alıp o tavus kuşunu bütün İstanbul'u e, kepçe kazan misali dolaştırırdı Mahsun. Çok çok da sevdiğimiz bir karakterdi. Mahsun Süper Tetiz. Ama ne oluyordu en sonunda? Delirtiyorlardı adamı. Doğru. En sonunda ne oluyordu? O tavus kuşunu e, aynı aşağı yukarı aynı bir son. Yani bu hikayedeki bu daha doğrusu bu haberdeki sonla e, aynı bir şey. Yani o, neler ama neler yaşıyordu o masum Hatırpıyorum yani, yani ben. Londra'da yaşayan bir insanın e, ne kadar zor ayakta kalacağını düşünün. Yani Londra'da bugün av sahaları tamamen ortadan kaldırıldı. Bu adam ne yapsın yani keklik nerede bulacak allayacak. Efendim e, ne bileyim sülün nerede bulacak? Nerede yağlayacak? bulacak tabi. Kuğulardan başka av, av hayvanı yok. Bir de Burada neler? Av, av hayvanı mı bilmiyoruz ama. Bir de ne, ne oldu kim bilir abi. Bilmiyoruz ki öncesini de bilmiyoruz. Evet. Ne oluyor yani şimdi bak bakıyoruz. Dün, düne bakınca ne oluyor? Kuğuyu e, kesmiş yemiş. Tamam yani sadece buna bakınca böyle bir garip bir durum. Çok da garip bir durum hatta. Ne yiyebilirim, ne yiyebilirim? Ne yiyebilirim. Bu yiyebilirim. Dedi. Açım demiş, adam açım demiş. Saygım da sonsuz demiş. 385 lirayı cezasında ödemiş. Ödemiş mi? Varmış demek ki durumu. Artık ödemiş herhalde, ceza kesilmiş. Belki ödemediyse de o cezayı kabul etmiş bir şekilde ödeyecek. Demek ki bundan sonra... Herkese alpişe girerim, 2 ay, 3 ay önümde olur yemeğim demiş. Kuudan uzak e, duracak böyle bir şey. Bu arada tabii Kuğud ve... E, Kuğu da sevimsiz bir hayvan yani hayatının büyük bir kısmını kuğulu parkta kuğulara bakmış bir adam olarak tamam asil çok şık ama bir insanı sevecen bir yaklaşımı falan olan bir hayvanda değil yani ben zannetmiyorum İngilizlerinde kuğumuz de kuğumuz diye üzüldüğünü Yok yok üzülmüşler ben biraz dün şeyden okudum da ne hale geldik diye üzülmüşlerdi de yorumları okudum çok candı okumuz okumuz bizim her şeyimizdi gözlerinin içi gülerdi falan değil mi be kimse kuğu için Valla ben biraz şeyleri okudum Ege'de. E, işte haberin verildiği sayfanın altındaki yorumları. Hı hı. Hakikaten e, ırkçılık, faşizm yani ta, kuğu kesmiş adam da o... yapılsa yani böyle bir e, şey oluyor. Neredeyse kuğu kesen adamla beraber ben de o keserdim şeyine gidiyorsun. Yani o yani yorumlar şey, hakikaten sert. Yani. Faşist için olay lazım canım. Tabii o, yani öyle öyle bir şey var. Kuru da kesse, domates de kesse. Aynı şey söyleyecekti yani. Sonuçta bugüne kadar biz ile çok kez şey yaptık yani hatırlıyorsun. Sizinle <gülüyor> de konuşmuştuk. Neydi o futbolcunun adı? Kuu'ya. <gülüyor> Kuu'ya ekmek veren futbolcu. <gülüyor> ekmek değil. Pideydi ya o. <gülüyor> Pide mi? Şey o... Yarım <gülüyor> pideyi. Yarım pideyi. Yarım pideyi. Yarım pideyi. Büyük bir ekmeği. Ekmekle Kuu'yu besleyen adam vardı. Futbolcu vardı. Şimdi hatırlayamadık yani o kuğuyla da. ilişkisi değişik galiba. Değişik tabii yani şey ne, ne var Ankara bilir kuğuyu. Ankara bilir biz de uçmayan bir hayvan olarak biliyoruz oradakiler sabit diye. İngiltere'de kuğular nasıl şey oldu acaba ya? Nasıl Kraliçe getirtti herhalde nereden geliyorsa. Parayı o verdi de ondan kraliçenin kuusu. Şu anda sakin sakin takılıyorlar. Bizde mesela monarşi olmadığından belediyenin kuusu. Belediye değil mi? Belediyenin kuğuları değil mi onlar? Tabii canım zamanında kadro vardı da şey yoktu hiç. Ben hatırlıyorum kuulu parkta tek bir kuğu vardı yani. kuulu park dediğin park ismini ondan alıyordu. E, tamam yeterli abi. Bir kuğu olması yeterli kuulu park demek için. Yani ondan yani sonra şahsi parkı oldu. gibi olmuştu. Plaket istiyorum demiş. Şahsi park olsaydı kuğunun parkı denirdi. Doğru. Yani o... o. O yüzden Kuğulu Park. Ama ya, onlar... Kuğulu Park ördekli park isminin daha çok. Araya da, da bir tane çirkin ördek Evet ya ördekler var. Ördekler de hiç şey yapılmıyor Kuğulu Park'ta. Şu anda var mı hala bilmiyorum var da. Var tabii canım. Onlara esas ayıp ediliyor. Biz hayvan değil miyiz? deseler? Biz de bu parkın sembolü değil miyiz? Ha Bizim boynumuz şey gibi yani böyle bir seçkincilik resmen. Boynu uzun daha biraz zarif görünenlere park verecek kadar saygı, saygı duyuyorlar. Ördekler esame sokunmuyor. Yine ördek bir kere daha mağdur edildi. Mağdur oldu. Oylar ördek ediyoruz o zaman tekrar. Ben şöyle bir bakıyorum ee, İngiltere'de yaşayan bu e, Hasan Fidan'a hakikaten şeydeki filmdeki şeye de benziyor ya. Masum, Masum muydu ya? Müslim miydi yoksa o, Ahmet Uğurlu'nun oynadığı tabutları ve şatadaki şeyi o, ona da benziyor. Yani bir çantasını toplarken bir şey var fotoğraf var burada ee, bugünkü gazetelerde de yansımış herhalde şey tamam kuyu koyarkenki fotoğrafı mı o fotoğrafı niye çekiyorsunuz diye sormadı mı onu da bilmiyorum ama benzi demek ki bunun öncesinde gezdirdi gezdirdi abi bu adamı da delirttiler herhalde yani film, bunun filmini aynı filmi izledik evet doğru valla yani işte açtık ya böyle insan evet, gözüküyor yani şimdi bizi dinleyen özellikle hanımlar bunu yaşamışlardır böyle çok acıktığında saçma sapan bir şey yiyip pişman olmuyorlar mı ya da? Ay oturdum bir kavanoz şey yedim falan diye böyle anlatıyor işte tatlı vardı hepsini o, yedim falan O bende de oluyor diye. canım sende de oluyor. Pişmanlık yani bu adam da eminim pişmandır. Ama yemiş yani. Yemiş. Doğru. Ve çok büyük bir e, cırcırayla bekliyor ki olabilir kendisi Yapar mı? Huvvet tabii ki alışık olmayan çok fena dokunur. En İspan da bu. Korkulan bu zaten İngiltere'de. İspanya'daki istifa haberine bakacağız ama e, biraz sonra. Neden ne dolayı ne İspanya'dan? istifa kim istifa etmiş ne hemen geldi bak biraz sonumuz hemen geldi sevgili dinleyiciler görüyorsunuz. Anayasa Mahkemesi yargıcı Enrique Lopez ismi Hı. kolay. Enrique Lopez'i polis durdurmuş. Motosikletiyle kırmızı ışıkta geçmiş e, Madrid'de Anayasa Mahkemesi yargıcı. Polis durdurmuş. Sen demiş benim kim olduğumu biliyor musun demiş. Yo bilmiyorum falan filan demiş. Burası... Ehliyet ve ruhsatı göreyim ben size söylerim. Sen ya. demiş benden nasıl istersin ya ehliyet ruhsatı falan demiş. Ben demiş anayasa mahkemesi yargıcıyım demiş. Ondan sonra polis demiş. Tamam o zaman buyurun devam edin falan. Derken bir saniye ya burası Madrid mi demiş. Vereceksiniz tabi anayasa mahkemesi yargıcı olsanız da falan diye. Kaskı da yokmuş. Adam sonradan Madrid'de olduğunu Avrupa'da olduğunu hatırladı demiş. <gülüyor> sonra alkollüymüş zaten. O, Alkollü o. olduğu için öyle şey olmuş. Tam bu paralel herhalde hatırlamış. ya bu. Ondan sonra... Ne? Paralel bu herhalde. Herhalde. Ehliyetine en konmuş ilk başta. Ondan sonra bu skandalda böyle bizim e, gazetelerimize kadar gelince istifa etmiş. Kırmızı ışıkta geçti. Aynı zamanda alkollü. Aynı zamanda kaskı da yok. Bunu, bu yargıç olamaz diyerek e, böyle bütün görevlerinden istifa etmiş. İspanya'ya da geçmiş olsun diyoruz o zaman. Saçma sapan bir şey yani. Yeni saatimizde buluşacağız sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo T Modern Sabahlarda yeni bir saat başlıyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. İşimize bakalım Oktay Bey buyursunlar ne oluyor? Çok teşekkür ederim Gökhan Zan. Gökhan Gökhan Zan ismi. Hatta Gökhan Zan ismini dinleyicilerimiz hatırlattı. E, ku Kuju ekmekle besleyen yarım <gülüyor> pide <besleyen> <gülüyor> milli futbolcu diye onu da bir kere daha. E, seyrek almış olalım bilgisayar başında olanlar varsa Gökhan Gökhanza'nın kuyu ekmekle beslenmesi diye bir ararlarsa Google'dan günlerine neşe katacak sabah şu saatinde tam ihtiyacımız olan fotoğraf hiçbir zaman eskimeyecek bir fotoğraf video yani <gülüyor> uzun yıllar sonra da hakikaten e, bakıp e, neş felendiren bir fotoğraf olarak e, hafızalarımızda yerini aldı teşekkür ediyoruz. Ee, ve geçiyoruz tekrar İspanya'ya. İspanya şey oluyor ya. Yani bir istifa haberi verdik kısaca. Ee, kral da emekli oldu biliyorsun. Evet valla ülkeyi tamamen şey mi yapıyorlar? Lifleş mi? F5. Kişisel nedenlerle tahtı oğlu Prens Felipe'ye bırakmış. Hı hı. Ee, çok da sevilen bir kral. Juan Carlos 39 yıldır İspanya'da kral. Ee, ne oldu fotoğrafı mı buldu <gülüyor> Ben nasıl bakılıyor diye baktım Gökhan Zan kuğu yazınca zaten başka bir şey çıkmıyor internette. Safa <gülüyor> safa <gülüyor> <gülüyor> Yalnız oradaki kuğu da ne kadar şeyse Ne yapıyor bu beyefendi diye bakıyor Ay yanaşıyor değil mi Gökhan Zan'a Kuğular zaten hiç bakma öyle asil Görünmelerine sen kuğunun yanında bir mısır göster O çirkin ayaklarıyla Fırlıyor resmen zıplıyor suyun üstünde Yani suda gezen kuğunun Zarifliği mi var Kuu zarifliği yok da kuu sudaki su kuu da su güzel. Diye. Mi? Kuu su da güzel. Bir çıktığı zaman o ayaklar leş. <gülüyor> Prince Felipe şu anda İspanya'nın kralı e, kuulardan İspanya e, krallığıt şeyine monarşisine gidiyoruz çünkü kuu da biliyorsun Hı -hı. bir monarşik hayvan diye geçer. Tabi doğru. E, o yüzden e, bu uzun uzun böyle bir dosya olarak alınmış işte Juan, Juan Carlos'un nasıl tahta geçtiği. Ee, ondan sonra e, Yunanistan prensesi Sofya'yla nasıl e, evlendiği. Ondan sonra 52 yıldır evli olduğu. Yunanistan prensesi de çok enteresan ya. Yunanlıların e? haberi var mı acaba? Bizim prenses... prensesimiz Onlar olduğundan. Ya bizim prensesi... Filip de biliyorsun Yunan prensi. Öyle mi? Tabii canım öyle bir akram. Ben okumuştum zamanında. Hmm. Yunan Onlar... prensi de Yunanistan'ın haberi yok. Yazık. Kişisel neden... Ank Ankara Lord'u diye dolaşmam daha çok farklı değil. Ben kendim Ankara Lord'u. Çık, çık, çık, çık. Biraz Felipe'nin tahta geçmesiyle e, eşi de e, Letizia. Hı hı. E, kraliçe oldu. Parantez içinde 42. Eski bir gazeteci. E, kendisi. Onun hakkında da böyle dosyada uzun uzun böyle bir bilgiler Nerede, var. Nereden nereye Letizia? CNN İspanya'da bir e, parti olan CNN biliyorsun. <gülüyor> Dün de konuşmuştuk. İspanya'da sunuculuğa başlamıştı. Daha önce evin boşandığı için ilk başta kraliyet ailesi tarafından istenmemişti. Reddedildi. Hep böyle bir kraliyet ailesinin böyle bir ben, ben gelin bu. şeyi var değil mi ya? Ama canım ya. Yani. Sadece kraliyet ailesinde de olmuyor ki bunlar. Her tarafta bir geline bir şey. Bizim oğlunu çok ezdi. Ama ondan sonra ne oldu? Kusura bakmayın siz de İspanyol İngilizisyonu millete kan ağlattınız. Biraz da gelin etsin. Ne oldu ondan sonra? Yani Felipe ağırlığını koydu. Ben bu kızı istiyorum Anna diye e, ayaklarını yere şatodaki bütün o ahşapları falan böyle ezmiş. Ayaklarını yere vura vura hı hı. ne yapmış ondan sonra evlendi. Şu anda da mutlu bir beraberlikleri var kendisi iki tane de melek yavruları var. E, bu hikaye böyle uzun uzun anlatılmış. Hemen altında ne olabilir? Dosyanın kapanış şeyi olarak temellisi değil. Matador mu koymuşlar değil. bir tane? Darısı başına diye İngiltere Kraliyet ailesinden Charles'ın kocaman boydan bir fotoğrafı ya vardı. Darısı başına dediğin taht mı? Tabii da, taht. Çünkü ne yaptı? Felipe'nin babası kişisel nedenlerle ben ayrılıyorum diyerek çekildi ve kral oldu adam. Adam dediğim artık kral kendisi. Prens Diğeri Felipe. de emekli kral diye geçmiyor hala. Büyük kral diye mi geçiyor? Nasıl onu... E tabii onun kadrosu duruyordur ya. Baba kral falan diye. Yok kral değil artık ama eski kral gibi mi düşünülüyordur? Yani on, ondan kimse şey yapılmıyor. Yani bahsedilmiyor ama e, bildiğim kadarıyla kadrolar kalıcı. Üçün ikisinden emekli oldu anladığım kadarıyla. Yok canım birinci dereceye geldi. Geldi mi? Tabii, tabii geldi. Ama savaş kazanmayınca krallar falan öyle şey oluyor. Kral kadrosunun onu. yükselmesi kolay değil yani. Bir şey Bu arada İspanya'dan bahsetmişken yani İzmir'de boyoz fırını kapanmış. Dün kardeşimden mesaj geldi. Aa çok geçmiş olsun yani. Ya. Şey tarihi de bu seferat Yahudilerini hadi ya oyunu, öyle tarihi bir şey Aha. yani İspanyol, İspanyol Yahudilerinin böreği onlar yollayınca ülkelerinden onlar da yiyemediler böreği sadece biz diyorduk ne güzel Ama peki şey mi iş yapamadığı için mi kapanmış nasıl olmuş yok canım binanın sahipleri şey olmuş sadece ben sana o zaman sen sanacağım binayı satmaya karar vermiş Tabii. E ne olacak başka bir yerde devam edecekler 10 tane yer bulurlar hemen de eski yer çok yakında eve Ha, öyle bir sıkıntı var Vallahi çok da güzel bir yürüyüş yolundaydı Şimdi onu düşünüyorum En son ne zaman gitmişler evden çıkıp Ege baya oldu benim tahminime göre 8 ay falan oldu 8 ay 9 <gülüyor> ay oldu <O> da <gülüyor> hep kaçıyor şu anda çok... bir 8 ay sonra İzmir'e gittiğimde nasıl alacağım ben o e Belki yine yakın bir yerde şey olurlar Ege hiç moralini bozma Hayır yani kumru fırını ile boyoz fırınının yan yana olması En büyük ee... avantajındı senin Tabii canım. yani böyle bir şey gibi Nasıl Kudüs'te böyle bütün kutsal mekanlar bir arada benim için de onun gibiydi yani ne kadar güzel bu kuşu her çok, şey yan yana pek çok konuyu e, uluslararası benzetmelerle anlatıyorsun <gülüyor> gerçekten e, saygı duyuyorum gelçiliklerde rahatlıkla dinleyebiliyorlar evet Türkiye'nin yüzde yüzde şey oldu mu Kraliyet partisi oldu mu İspanyol gelçilinde ha kral şey oldu diye mi olmuştur herhalde ya olmuştur herhalde değil mi Emeklilik. Kralımız var dostlar diye bir parti. Uzaktan emeklilik kutlaması. Onu mu diyorsun? Yani Onun Acaba orada, orada emekliliği mi kutluyorsun yoksa yeni kralı? Bir de taç giyme törenini izledik mi biz? İzlemedik galiba. Bunlar İngilizler kadar şaşaldığı yapmıyorlar mı işlerini? Galiba izlemedik ya taç giyme töreni. Çünkü yani yok hayır şeyden Oğan e, Carlos'un zamanında e, 1962'deki şeyleri fotoğrafları var. Ama şöyle bakıyorum oğlunun Felipe'nin bir taç giyme töreni falan pek bir şey yok. Herhalde de da, acaba olmadı mı ya? O ne da olabilir. Belki belki, an... belki hazırlıktır. Ay şu anda İspanya resmen kralsız yani. Bakalım onu dinleyicilerimiz de biliyorsa bizi bilgilendirsin lütfen. Sevgili dinleyiciler Twitter adresimiz. Koskacı İspanya'da Belli. kral yok. Şu anda ee, kral yok. Ama yok ya o devir teslim olduğu için öyle bir kralsızlık dönemi diye bir şey yoktur herhalde vekil vekil vekili olarak birileri bakıyor olabilir. Ve gelelim e, ülkemize. Şimdi biz 20. yani 21. yüzyılda hiç bir daha şey göremeyeceğiz değil mi? Ney? Taht savaşı. yo görüyoruz. Nerede görüyoruz? Her ne? yerde görüyoruz abi. İktidar dediğin şeyi taht olarak düşünürseniz. böyle seçimler falan siyasetten bahsetmiyorum ben. Sadece asil kanla ilgili. Yani ne bileyim şeyle Mesela bu Harry ile William arasında bir şeyler falan, İngiltere'nin ikiye bölünmesi <gülüyor> ki zaten İngiliz halkı da çok umursamaz. Ama onlar tartışsınlar salonlarda falan filan diye düşün. Biz işimize gücümüze bakalım. Hem de içini boşalttılar be. Vallahi boşalttılar. Monarşi dediğin şeyin de içini boşalttılar ege. Yani şu anda tamamen sembolik. Birimiz yani, şeyci olsaydık burada herici birimiz William'ci falan aramızda gerilimler olsaydı. Şöyle bir paracıklara dönen paralara işte efendim imkanlarına bilmem neye yetkilerine bakarsan pek sembolik olmasa da veya e, dönen dolaşan e, yetkilere bakarsan e, pek sembolik olmasa da bu şey sembolik olarak düşünülüyor ya. O Hı -hı. yüzden pek şey yapılmıyor galiba. sana içinde de şey diyorlardır büyük ihtimal Millet sembolik zannediyor ama ben istedim onları öttürürüm. Burada hakkım var falan diyor şeyin e, kraliçenin öttürdüğünü biliyoruz ya kaç tane geçen e, BBC'de vardı kraliçeyle ilgili bir belgesel hmm. uzunca da bir belgesel kaç tane başbakan gelmiş biliyorsun başbakan seçildikten ne sonra ne? giriyor kraliçeden e, bir şey alıyor ya bu, kraliçenin önünde diz çöküyor falan işte o şeyde seyrettik ya evet film, ya ben filmde ben, vardı değil neydi mi o, Queen, Queen, neydi? yok. şey işte Diana'nın hayatını anlatan o hmm. öldüğü dönemi anlatan yani o kaç tane başbakan gelmiş geçmiş. O koltuklarda o şeylerde diz çok erkenki şeyleri yok ama. Biz hancıyız diyormuş. <gülüyor> yani kraliçenin böyle gün be gün yaşlandığını görüyorsun. Daha doğrusu yaş aldığını görüyorsun. ki Çünkü zaten hala kraliçe bence ee, genç. Ee, ama karşısındaki başbakan sürekli değişiyor. Yani öyle bir durum var. Sembolik membolik ama icazet almadan başlayamıyor biliyorsunuz. yürütüyoruz gayet güzel. Türkiye'nin yüzde 20'si alerjik nezdeymiş. Hani böyle bir herkeste bir hastalık var ya hastalık görülme hmm. durumu. Ee, her 5 kişiden birinde alerjik nezde bulunduğu açıklanmış. Ee, aynı zamanda buna ne deniyor? Saman nezdesi. Saman nezdesi. En çirkin isimlerden ne, bir tanesi. Ne olduğunu bilmediğimiz saman nezdesi dediği. Samana karşı geliştirilen alerjik durum mu acaba? Saman nezlesi olarak bilmiyormuş bu. Ee, en çok Mayıs ve Haziran'da etkili oluyor. Tam şu anda göbeğindeyiz yani. Geçmiş olsun diyoruz tüm saman nezdelerine. Herkes dikkat etsin. Ee, neymiş alerjiden korunmanın e, yolları? Sokağa böyle, çıkmamak. Böyle korunma yolu mu olur ya? Hakikaten doğru dedin ha. 10, saat 10 ile 16 arasında. Yani sabah 10'dan 4'e kadar dışarı çıkılmamasını eve gelindiğinde e, kıyafetlerin değiştirilmesini ve saçların yıkanmasını önermiş. Saç yıkamak mı? Baş yıkamak yani. Başımı bir yıkayayım da jöle sürdüm. <gülüyor> Baş yıkamak ve e, dışar kıyafetlerini içeride giymemek. Bu arada hemen e, bir kez daha altın çizerek geçmiş olsun diyelim tüm saman nezillerine biliyorsun Türkiye'de bazı hastalıklar evet. ciddi alınmıyor ben e, biliyorsun yani şimdi hani sabah sabah söyleyip. Herkesin keyfini kaçırmak istemem ama ben de astima hastasıyım. Evet. Ee, biz de çok zor görüyoruz. D harfi, O harfi falan birbirine karışıyor biz astima hastaları olarak bunu çok sık yaşıyoruz ama hiç ciddiye alınmıyor. O yüzden saman nezlesini yaşayanların da ne kadar e, zorluklar yaşadığını ancak bilen bilir işte bu astima hastaları anlar. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <gülüyor> Başta saman nezlesi e, yaşayan tüm dinleyicilerimize alerjik nezle yaşayan ve tabii ki görünür görünmeyen tüm hastalıklar. Hı -hı. Yani burada onlardan biri var sevgili dinleyiciler. Ege ben, e, sana yani, da geçmiş olsun. Teşekkürler 15 yıldır astım hastasıyım ve ben inat ettim. Bununla da mücadele Bunları ve bununla yaşamayacağım yaşanabiliyoru gösterdin sen Bütün ailem perişan olmuştum yani daha doğrusu hiç kimse perişan olmadı ama bu kadar hiç rahat hiç kimse umursamadı ben ama Ege'de de işte 075 aslimat çıkmış falan dediler sadece hı hı. ben ama ilerledi de benim yani aslimatım da bir mi oldu bir e kadar ilerledi son testlerden öyle çıktı ama ben pes etmedim. Astigmat hastası olarak. Ama bak ben e, şimdi şöyle bir düşünüyorum. 95 yılında, 96 yılında tanıştık seninle ve e, 15 senelik astimat hastası olmama rağmen ben e, son 3-4 senedir bunu konuşabildiğimizi, biz hep senin arkandan konuşurduk. Evet. Astimat hastası. Geldi gene astimat falan. Astimat hastası şey yapmayın falan filan diye. Yanıma oturmuyordunuz canım. E, yani. Çünkü hep size. Ben oturuyordum abi beni <gülüyor> suçlama. Hep size şey soruyordum. Olmu P mi oradaki şey falan diye. Oradan rahatsız olduğunuzu da biliyordum. Aynı bardaktan şey yapılmazdı. Çok çok sıkıntılar çekti ama e, şeyini ben de hatırlıyorum. Yani senin de kabul etmen ve bunu konuşman zor oldu, değil mi? Ben diyemedim yani, ya. çok uzun, uzun zaman zaman gözlük alamadım ben. Evet. Çünkü taşlarlar falan diye düşündüm astima hasta. Sevgilinciler siz de aslimat hastası olabilirsiniz. E, Önce ama bunda, kabullenin Aslimat olduğunuzu. Orada çekinecek, şey yapılacak bir şey yok, utanacak bir durum yok e, ve hatta evlerden ırak... miyop olabilirsiniz bunda da çekinecek utanacak bir şey yok. Sonuçta ben de, ve de bende bende de miyop var. En ve senin miyoplar, miyop arkadaşların var. Evet. En çok da miyoplar eziyor astimatları. Halbuki yani e, bunu yaşayan insanlar birbirinin halinden anlaması gerekenler maalesef birbirlerine düşman ediyor. Sistem çünkü bunu böyle yapıyor. Sistem böyle Böl de, ve yönet. Yani çok özür dilerim ama miyop, e, miyop çoğunlukta olduğu için astimat eziyor. Benim e, gittiğim evet. Denizli'de bir köy var. Miyoplar <gülüyor> köyü. E, <gülüyor> <astimat, gülüyor> Hayır, yok astimat hastalarının köyü. Hı hı. Orada mesela miyoplar daha azınlıkta, orada da astimatlar miyopları eziyor. İşte maalesef böyle. Yani bir şey. o yüzden kimsenin kimseyi ezmediği bir dünyada ve herkesin konuşabildiği bir ortamda diyorum. Geleceğe birlikte bakmamız lazım. Ben çünkü geleceğe baktığım zaman hani gelecek olmup hani PM'i tam da görebiliyorum. GE'yi bile bazen hani o, o gibi görebiliyorum. E geleceğin yanındaki e gene şey. Büyük harfte yazıldığında elleri okuyabiliyorum. Küçük ellerde sıkıntı var. Maalesef geleceğe umutla Çok bakamıyorum. Çok büyük sıkıntı var. Umut'un umusu umu. geleceğe o modla bakıyorum gibi oluyor. Sevgili dinleyiciler, başınızı <gülüyor> şişirmeyelim. Birimiz astimat, birimiz miyop. Bizde sohbet bitmez. Sohbet bitmez. Başınızı şişirmeyelim efendim. Teşekkürler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. 9.47 saatimiz buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. Ee, o zaman... Hay hay diyelim buyurun devam Hay on. hay diyelim. Bir e, gün geçmiyor ki... E, yine o kalıp ben müsaadenle kullanmak ki, istiyorum. Çünkü ara ara e, şey yapmamız lazım. Hatırlamamız lazım. Zor bir kalıp olduğu için unutmamak için örneklerle açıklıyoruz. E, gün geçmiyor ki Angelina Jolie ve Brad Pitt ile ilgili bir haber çıksın. Çıksın. Ya da çıkmasın. çıkmasın mıydı? Çıkmasınmıştı. Onu bir çalışalım. Angelina Jolie parantez içinde 38. Maşallah diyoruz. Proje aşamasında olan Cleopatra filmini rol aldıktan sonra... Ay, yine mi Cleopatra çekecekler ya? Oyunculuğu oyunculuğu bırakıyorum demiş. Eski Cleopatra'yı hatırlıyorum. Abi. Ay şu koydan denize gireceğim. Ay şu koyya, şu Dur dur dur gemiyi dur dur şu koydan denize gir. Bütün çeşme sahilini dolaşmışlardı. Cleopatra koyularının piti. Yani Kleopatra ile ilgili benim de hatırladığım halun içinden çıkmaz aynısı vardı. O Kleopatra'ydı değil mi? Hı hı. İşte böyle şey yapıyorlar. Çavuşmaya bir tane koy. Orada kayaların üstüne halıyı açılar Cüp denize düşüyor. Denize, yani denize düşüyor. Yürüyemem ben. Çünkü kumlar ayağıma batıyor diyerek öyle bir e, uzun uzun. Kleopatra'nın nazıydı galiba film. Hı hı. Nazlı Kleopatra'nın. Yani sonra bir tane de şey vardı mısır diyordu Deniz kenarında. Hı. Ondan sonra taşa oturuyor falan. Kleopatra'nın gazı diye... İkincisi vardı. Evet o da o da güzel. Devamı geldi. Kleopatra büyük da Zaten üçleme bitiyordu. Üçleme bitti. Ee, çok güzel üç filmdi. Onun dışındakileri ben çok takip edemedim. Ee, ama işte herhalde bu e, yenisi, e, yeni Kleopatra'da oynadıktan sonra Angelina Jolie e, artık demiş bırakıyorum demiş. E, kendi demiş özel hayatıma ayıracağım vaktimi demiş. Nedir çok. Nedir özel hayatı? Çok vaktimi demiş, alıyor sen? ya çocuklar demiş. Çok demiş vaktimi alıyorum demiş. Hayatımın bir kısmını kafama ayıracağım demiş. Tabii o zaten bir kısmı öyle çünkü e, benim bildiğim Angelina Jolie her gün banyo yapmasa bile muhakkak başını yıkar eve gelince. Çünkü zaten esas benim vaktim... Baş... Ararözler de geliyor. Bazen su kesiliyormuş. İki araröz arıyormuş şey. <gülüyor> Brad <gülüyor> Pitt. <gülüyor> Bahçede hortumunu tutuyorlarmış doğrudan. Bir tanesi şey için, köpürtmek için. Ondan sonra kamyonetle bir araröz geliyormuş. O da durulama için. Tabii mesela Brad Pitt daha önce J. J. J. evinde telefonun yanındaki Fihrist'teki en kalabalık sayfa A... <gülüyor> Ararızcu Roger Ararız Ararız, Ararız, Ararız Ararız Kaliforniya Ararız işte ne bileyim işte şey New York, Araröz Mississippi çok yerde evleri var. Tabii çünkü tabii. Gayri meşgul zengini diye biliyorum ben. İlk onları. İlk baktıkları on. Burada su nereden getiriyoruz? Su kesilirse. Ve mesela her eşyaları e, olduğu yani yaşadıkları evde. Mesela komo, Komodo da şeyleri var. Toskana'da mıydı yoksa? Devre mülkleri var bildiğim kadarıyla. Evet. Orada mesela eşyalar falan şey giderken Amerika'dan giderken tatile bir tek of vihristi götürürler. Vihristi bir de yaba götürüyorlarmış. Çünkü suya tutuyormuş şey saçlarını. Anca öyle. Fred Butay yabayla onu böyle karıştırıyormuş. Kesdirmeyim düşünmüyor musun saçlarını falan diye bir Aa, şey diyorum. sormuş. O işte o ara bir ilişki şey oldu. Tehlikeye evet. girdi, ayrıla yazdılar. Ee, pek çok haber okuduk Amerikan gazetesinde. Ayrıla yazdılar. <gülüyor> <gülüyor> ayrıla yazdılar. <gülüyor> <gülüyor> diye böyle bir öyle de bir şey vardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Brad Pitt'i e, bir kere daha saygıyla anıyoruz Ne <gülüyor> no oldu peki şimdi Yani o filmden sonra zirvede bırakmak için Ama bu da biraz şey karar değil mi ya Ne Kritik bir karar Tabii değil mi Tabii çok net karar Yani zirvede bırakmışsın. Nereden bileceksin filmin zirve olacağını Bazen çok büyük prodüksiyonlar patlıyor o zaman bir film daha. Yani şimdi böyle bir kariyerden sonra Angelina Jolie'yi seversin sevmezsin ama Hollywood'un en önemli yıldızlardan bir tanesi. Hakikaten zirvede bırakması lazım. Cleopatra'dan şimdi daha isim olarak bile heyecanlandırıyor ama Büyük İskender gibi bir film çıktı diyelim. Cleopatra. Daha dün konuştuk ne kadar patlak bir film diye. Öyle de biter mi kariyer? Yani Yapışmaz zaten yani. zirvede bırakıyorum bırakacağım gibi bir hedefi olduğundan bırakmıyor. Ben demiş artık yani e, elimi eteğimi çekeceğim e, çocuklarıma ve brede Brett çünkü ona, e, Brett'e zam, zamanımı ayıracağım demiş. Ve tabii ki bakıcılarıma, çok bakıcısı var biliyorsun evet, Angelina Onlarla da ilgilenmem lazım. Onlarla da ilgilenmiş çünkü başında durmayınca olmuyor çocuklar demiş. Bu da Jolie'nin lafıdır zaten. <gülüyor> ne diye? Ne işin varsa başında gemin varsa arkasında duracaksın. Diyor. Duracaksın diye öyle bir e, lafı vardır. Kendisine başarılar diliyoruz. Yani zirvede bırakmak gibi bir şey yok yani. Bırakacağım demiş yani. Bir de e, acı bir gerçek 40 yaşında Hollywood'da kadınların şansı kalmıyor. Maalesef böyle bir şey var. Hollywood genç sever. Erkekler devam ediyorlar. Kadınlar ah, şöyle çok yaşlı artık falan. O zaman diye. oradan güzel örnekleri alsınlar abi. Bir yani. Me Meryl Strip. İşte onlar bir Helen Mirren, onlar bir, efendim Emma Thompson, onları onları alsınlar örnek olarak kendilerini. Çok zor işte oyunlar ya. Mel strip gibi, men Stripp herhalde şeydir, değil mi? Hollywood'da bütün kadınlar korkuyorlardır yani ondan. Korkma değil de böyle bir yani özenmeden şeyden erkekler Robert De Niro'ya özeniyorlar adam. Evet. Mel Stripp'ten daha iyi bir oyunculuk şimdi ben size nasıl anlatayım? ...böyle güzel olabilirsiniz bir filmde. Bir filmde komik olabilirsiniz mesela. kötü kalpli olabilirsiniz. Onu böyle... ...kütü kalpliymiş gibi yapacaksınız diye... ...anlatıyordur herhalde genç oyunculara. Böyle mesela... ...böyle kötü... ...mesela kocanızdan boşandınız. Çocuğunuzu almak istiyor. Böyle biraz üzgün bakacaksınız. Hadi bakalım. Filmlerimi seyredin. <gülüyor> Gitti mi? Gitti. Nereye gitti? İş gücü var çünkü kadıncağız. Oscar falan alacak büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Yani onlara onlara örnek alsınlar biraz ya. Yani 40 yaştan sonra şey olan çok kadın var. Arkadaşlar, olamayanlar olamayanlar bir şey yapsın. Şarkı söylemeyi dans etmeyi biliyor musunuz? Hı. Bakın orada film var. Oradan bakın. Oradan çık, mama çık, Mia. Hangi filmi bakabiliriz? Oradan Kramer Kramer Fart. Neydi filmin adı ya? Unuttum. Çok zaman oldu diye çok öyle zaman. anlatıyorum. Hangi filmdi o ya? Şey yardımcısı var mı? Roger hangi filmdi o? Hani dansın vardı? Hah. Mamamia. Bunu <gülüyor> <gülüyor> Ay Bir kere daha e, bu üç ismi özellikle saygıyla analım. Hakikaten e, Meryl Streep'inden Emma Thompson'la ve Helen Mirren'la. Ve tabi saygıyla anacağımız, daha doğrusu Özlem'le de anacağımız bir isim. Bugün programı kapatıyoruz herhalde. Kapatıyoruz değil mi? Kapanışta analım. Ali İsmail Korkmaz'ın dün Ölümünün ee, Ölümünün değil öldürülüşünün. öldürülüşünün Evet katledilişinin Karanlık sokakta pis bir sokakta dövülerek Öldürülmesinin üstünden bir yıl geçti e, Bugün de Abdullah Çömert'in yine aynı şekilde bu isimleri unutmayacağız Her sene yine anacağız Bütün Türkiye'nin Yaptığı gibi diye Umarım e, Yarın sabah yeni daha beraber olma dileğiyle Hoşçakalın Bugün mükemmel bir gün olacak